Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nevruz Kimlerin Bayramı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İslam öncesi ne kadar saplık hareketlere varsa hepsini kaldırdı Arabistan'da. Sonradan İslam'a gelen milletler bundan ne yazık ki Eski adetlerinde İslam'a bunları getirirler bunları. Şimdi Nevruz da bunlardan biridir. Nevruz'un kökeni meclusi inancına dayanıyor. Bizim Erhan buyuruyor Haş ayet 17'de inilezde lezz-i amelu ima eden müminler ve lezz ve sabi nasara yadiler iyiler, yıldız Takmanlar, Hırsiyanlar, Vel Mecuse ve Mecusiler. Mecusiler, ilahı harati kerimlerle böylece müşrikler diye. kuran Kerim'de demek ki Mecuse'nin ismi geçiyor, Mecusilerin ismi geçiyor. Tabi bununla olarak müşrikle beraber geçiyor. Her topluma peygamber geldi. Her topluma, her küçük kabileye peygamber geldi. Yani Çin'e, Japonya'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya her topluma peygamber geldi. Peygamber sayısı kesin bilinmiyor. Ancak bazı mübareklerde 124 bin veya daha fazla geçiyor. Ne ki insanlar, peygamber inanmayan kişiler diğer insanlara aldanıyorlar. Yani peygamber dışında her toplum kendine ait bir kişiyi kutlaştırıyor, ilalaştırıyor. Mesela batıda Sokrat Eflatun, yani Platon Arüsya gibi felsefeciler. Hiç vahiye dayanmayan, ilahiye dayanmayan sırf akılla evhan bataklarını dolan kişiler bunlar. Sokrat, İslam en yakın olan yöntemiz, görüş olarak. Ama tabi bu görüşle olmaz. Yani tek ilah inancına sahipti. Ve tek yönetici. Bir de ruh ölümden sonra da ölmediğine bu Kahile bu şeye inanca, Sokrat. Aristo, o tenasuh alt inanmıştı. Tenasuh, Ruhların lakline diye bir sapıfik vardır. Evlatında yani Platon da, bu da hem tenasuh hem tritine yani testis üçlemeye üçleme testis. Yani üç ilah inancına sahipti Platon, Eflatun. Bu Eflatun'un Roma devleti üzerinde çok ağırlığı vardı. Yani hemen hemen her ülkede bir sapık kişinin bir ağırlığı vardır. Bazen aradan asırlar geçer, yine o kişi insan tapındır hale gelebilir. Evlatrun da bu ilişkide teşhis, müşleme. Yazık ki gerçek İnciller kaybolunca Hz. İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu. 3 yıl bu görevi yaptı. 3 yıl olacak. Bu 3 yılı da yalçın peygamber görevi de şu gizli koşuda çalıştı gizli olarak. Yahudilerin baskısından ölüm tehditlerinden çok hızlı çalıştı. Üçün içerisinde başta on ikiler olmak üzere az kişi bunda emanet hala. Sonra bu on ikiyi bir havaret edildi bunlara. Havaretler dağıldılar. İncil'i ezberlemediler onlar o dönemde. İncil'den birlikte bazı ayetleri, insanın sözlerini, siyerini, kendi görüşlerini aktarılarken insanlara zaten Roma'nın baskısı gözünün önünden çok gizli çalıştı bunlar. Mahzelerde, karanlıkla çalışırlar Ve İncil kısamada zamanda kayboldu. Sonra Büyük Konstantin'in Hristiyan kabul etmesiyle gerçi serbest seçti ama orta İncil yoktu ama. Evet vardı ama yüzlerce İncil vardı. birbiri çelişkin İncil'ler vardı. Konstantin topladığı papaza kurulunu, ne yapacak? Görevine, gerçek incili bulacaklar. Nasıl bulacaklar? Nasıl bulacaklar? Peygamber diyor ki, vahiy geçtim bunlara tabi vereceğim. Her babas kendi inciliğine tabi doğruluğunu iddiaya kalkıştı. Sonunda Konstantin'in de ağırlığı ile üçlü, teşhis inancına dayalı incil yazıldı Luka, Matteo, Markos, Yuhanda, dördünün yazdığı İncil'ler, testis, üçlü inancına, yani baba, oğul ve kutsal ruh diye. Haşa, baba dedikleri, alemin Rab yaratıcısı, İsa'nın oğlu derler. Ve kutsal ruh, üçlü ilah, İncil Şimdi günümüzde bazıları, bazı akademisyenler, Hristiyanların da yani cennete gideceğini bu durumda iddia ediyorlar. Tabii ki gitseler. Cennete alır muhteremler. Alır ama fakat Mevlam buyuruyor bakınız testis, rüsnlü inancısı olanlara Maide 73'te Bismillahirrahmanirrahim Lekad kefelecine kalu inna Allah salli seras'e. Lakad keferelezine, lakad kefere. Kefere fiili mazî, yani kafir oldu anlamına geliyor. Fiili mazî'nin eveline kad kelimesi gelince, kesinlik anlamına geliyor, mutlaka ve mutlaka kafir oldu. Bir de burada kad kelimesi eveline bir de lam var burada. Lakad gelince, bu daha teykikli, daha güçleniyor bu. Allah buyuruyor. Elbette mutlaka elli izine Allah üçten üçüncüsü diyenler kâhir oldu Mevlam buyuruyor. İnkarcı Kâfir oldular bunlar böyle. Tabii kâhir cihete giren mi? Giremez muhterilerler. Ayet-i Kerime bak. Maide 73'te. Mevlam buyuruyor. Sâlüsü selase diyenler Allah üçüncüsü diyenler, yani haşa baba oğul, kutsallık diyenler, bundan kahroldular. Ömbelan biliyor, illa ilahın vahidin. Ancak Allah birdir, başka ilah yoktur. İlla ilahın vahidin. Allah birdir. Bir de yine Hristiyan inancında, yani güncel İncil'lerde, İncil iki yerler muhtemelenler, biri Hazret-i verilen gerçek İncil. Ona inanıp iman ediyoruz ona böyle. Yani Kur'an neyse o da odur. Gerçek İncil'le. Allah keram cileyecek çünkü böyle. Ama gerçek İncil. Tabi o kayboldu. Yuvanların yazdığı İncil. Lütfü'nün yazdığı İncil. Yazar bunlar. Ne yazdı bunlara böylece? İsa'nın siyerini, İsa'nın sonraki durumları yazdı bunlara böylece. Bunlar tabi Kusuz'u bunlar. İncil de bunlar tabi böylece. İşte bu, İncil'lerde bir de ne vardı böyle? İsa Aleyhisselam haşa, Allah'ın oğlu Celle Yani bu kadar saçmalık muhtemelidir. Ki melekler bile, melek, Allah'ın hatıbı varlık, melekler bile doğmaz, doğurulmazdır melekler bile. Onların dışı erkeği yoktur, eğlenmezler melekler. Melekler, nurunu yaratan melekler, Allah'ın bir emri ile var oldular melekler. Bir anda var oldular. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, yerçekimde etkilenmezler, evlenmezler. Melekler böyle böylece. Haşa ol demek. Mevla buyuruyor, ve kar lüttihazı rahman ve ki, melekler. Hristiyanlar, rahman Allah'a Elut evet, edindi. Lekâ cîrtümüş şeyin iddia. Ne korku korkun şey ortaya aktar bunlar merak ediyor bunu diyenler. Teki adı semâbâhtî yâtefât târnî. Bu Hristiyanların Hazrı İsa adı hazır Olu demelerinden dolayı gökler sanki paşanır gibi kızıyor gökler buna. Gökler. Onu dayanamıyorlar böyle. Allah ablam bu iktıraya. Haşa sanki Allah verimli evlendi. Kırk kadın da mi Muhteremler? Saçmalık Muhteremler. Veten şak kül erdi ve yerde yarılur gibi olur. Veten her cibalü hatta yer yıkılıp yere düşer gibi olur. Demek ki. Yerler, gökler, dağlar buna dayanamıyorlar. Hristiyanların hazır-ı ol demelerine gökler, yerler, dağlar dayanamıyorlar. Bunun karşısında böyle. Yani Mevla izin verse gökler parçalanacak mısın? Yer yarılacak böyle. Dağlar verecekler. Böyle bir azamet oluyor. Böyle bir iftira karşısında. Peki nasıl müslüman olur bunlar? İman ederlerse bunlar. Mevla yürüyor bakara. 137'de. Şeyin amenü bir müslüman amentin bir faka işte dev. Şeyin amenü eğer ohirşan imadederse bir müslüma amentin bir. İmadınızın aynı mistir şekli imadederse o zaman haddi bulamıyor lan burada. Yani günümüzde de hatta bazı Kur'an-ı yazanlar bile, yazanlar bile. E, Hristiyanlar Hicaret'e gireceği bakın. Bir defa teşhis var İncil'de. Dört İncil var, dört İncil. Dördüne teşhis var. Yani üçleme var. Ve dört İncil'de de Haşe-i Hissal'dan Bolu diyorlar. böyle. Oluyorlar böylece. kim Mevlam böyle buyuruyor. Onlar mutlaka kafir oldular. Melan buyuruyor. Tabi asıl konumuz Nevruz'dur gerçi. Fakat buna bir kalsa inşallah Tam asettik bunlara da böyle. Yani her sapıklığın dayandığı bir saplık hareketi vardır işte. Bu üçlüsün, teşhisinde nedir kaynağı? Platon, evlatım. Sır akılla böyle, hayalle böyle, düşünerek böyle, dalarak böylece kendi kafasına göre bir insan bir şeye fazla daldı mı şeytan bundan yaralanmak ister şeytan da onun beyine girer. Kuve vehmiye vardı beyinde. kuve vehmiye. Şuhlu evham gelir. Şeytan iki yerden insana girer. Biri kuve i vehmiye'den beyinden girer. Evham dışı oldu. Bir de insan gönlüne girer muhtemelen. Gönlüne girer. Yani bir kimse sırf aklıyla haşa böyle bir dil oluşuma kalkışırsa tabi sapıtır, insanı sapıtır. Şimdi batıda üç tane isim saydık batıda. Aristo, Sokrat ve Evlatın saydık böyle. Şimdi gelen doğuya. Doğuda Buda Konfusyüz ve Zerdüşt. Üç tane büyük sopuk muhtemelen. Geldi. Biri Buda. Buda yanlışlayan bir kişiye Ormana çekilmiş, izvaya çekilmiş, aç kalmış, az uyumuş, iyice zayıflamış. Bir insan çok zayıf varsa, insanlardan toplumdan koparsa kim olur son böyle? Bir insan toplumdan kopsa, bir de bedenin çok zayıf varsa, o kişi şey, o kişi bir şeyler görmeye başlar. Cinleri görür, onlara bunları görür, bazı karakterler görmeye başlar. ...ve bu sesini duymaya başlar. Bilhassa... hayvansal gıda almayanlar. Eskiden ne kadar cinlerle... teması insanlar varsa... ...görüşen varsa... ...onun ilk şartı... hayvansal gıda almamak. Yani yumurta bile yeser... ...o anda bir kopuluk olur cinler arasında... ...olay vereceği. İşte da ...ormanlara çekilmiş... ...inziva yani yanınıza çekilmiş otlarla yabani meyvelerle ormanlar o zaman kalmış Hissetmiş. Bu zamanla ne yaptı? Bu da böyle ortaya tabi çıktı. Bunu da ortaya koyduğu prensip çile çekmiş çiler. Yani insanlar dünya çile geldiler diye olgunması için. Hatta eski Hintliler çivi taht yatarlar, çivi tahtı işkence işi yani tahttan alttan çivi çakarlar, ucu, sir üzerine kalır, çıplakınızı yatarlar böyle, şey çekme için eski intiharlar. <gülüyor> Bu ölümden sonra tabi ilahlaştırıldı. İnsanlar ne ilk mesela çabuk bir şeye ilahlaştırıyorlar, hemen insanlığa baktığında. Günümüzde böyle. Yani her bir heykel ilahlaştırılmış puttur aslında böyle, her bir heykel da tabi ihlalaştırıldı. Adına putlar dikildi. Ve bunların görüşüne göre yani Hindu denen bu görüşlere göre inek kutsal bunların inek. Bak, inek kutsal muhtemelinde. Hal öyle ama İngilizistan'da? Hatta Çin'de, Japonya'da, Kore'de, Vietnam'da aynı böyle. böyle. İnek kutsaldır böyle. Bir inek bir mağazaya girse, bazıları elini süremez muhtemelen böyle. Mağazaya girsin, en lüks bir dükkanlara, iş yerine girsin, vitrinlere boyunuzu vursun, kafasını vursun, kırsın, döksün, el süremezler. Onlara göre inek kutsaldır. Hala öyle böyle. Hatta bir zaman önce, tahmin 10-15 sene önce Hindistan'da bir camiye yine girmiş böyle. Müslümanlar bile dışarı çıkarma iterek çıkarınca orada bir harp kopmuştu Hindiler arasında böyle. Yani Bakın böyle bir saplılık böyle şey. Halil Mevla'm biri insanı mükerrem yaptı Mevla biri. Ya. En mükerrem varlığı üstün varlığı insan. Halife insan. Allah melektire bir insana seyce ettirdi. Sevgi yaptırdı melektire bile Adem şahsında. Bak, insan en üstün varlık. Melebiyor ya, melekat kerem nabini Adem, adam mükerrem kıldın melebiyor ya böyle. Ki o mevla Adem'in şahsını insana meleklerin stajcisi saydı yaptırdı bu yani. Bakın böyleyken ne abi Budüşler, Nazavallar inekleri kutsallaşıyorlar, inekleri kutsallaşırlar diyeceğim. Onlara göre iniyi öldüren burah Onlara göre yani ilah anlamına geliyor. İlah Allah öldüren gibi olmuş oluyor onlara ilah öldüren. Yani artık affedilmeyen suç onlara yine öldüren kişi bence. Bir de ganş değiriyor. Onlara göre kuslan değir. Onlara göre kim ganş değirsine girip yıkanırsa bir de aranıyor. Bir de Bu işin onlardan biri öldü mü ne yapar muhteremler? duymuşsunuz tabi. Yakıyorlar bunu arkadaşlar. Tabuta koyuyorlar. Üzerine odunları koyuyorlar. Tutuşturuyorlar. Etrafında Şam'a defa dönüyorlar. Yani annesinin, babasının, oğlunu, kızını böylece yakıyorlar böylece. Sonra bunun külünü ganç atıyorlar. Atıyorlar. Orada bu gidiyormuş. Böyle bir saçmalık mı? Nedir ganç değeri? E, büyük bir nehir tabi. Dünyada sayılı büyük bir nehir karşı değeri. Kim ayı daha güneyinden çıkıyor mutlaka. Hint okyanuslarına dökülüyor. Öyle dökülüyor böyle. Cennete git aslında. Git dökülüyor böyle. Bunların da rahipleri var. En büyükleri de Dalai Lama diyorlar ona. Üstte Dalai Lama. Bu Tibet'te oturur bulunur. Tibet merkez onlar var. Tibet bulunur. En büyük Dalai Lama bunların da. Bir de Konfüsyüz bu Çin'de ortaya çıktı, konuşuşuz. Bu da her türlü metafiziği kabul etmemiş, metafiziği. Yani meta öte anlamına geliyor, fizik ötesi. Yani cin, şeytan, melek bunları kabul etmemiş bunlara böylece. Ancak görünen varlıklar var demiş böyle. Halbuki insan ruh da görünmüyor ama, ruh var mı? Var. İnsanlar inkenemiyor, o da görünmüyor. böyle. Hatta hava bile görünüyor. Burada hava var şimdi şey baktın. burada gazlar var ama görünmüyor. Rengi zire yok, kokusu yok, göremiyorumlarını böyle. Çinde ma o iddia gelince kadar Çin'in resmi dini komşusuluk demiyor seni baktın. Resmi dini. Ta o binler yıldan beri onu uyguladı Çinler Bugün de hala Japonya, Vietnam, Kore, Hindistan'da da yine bu komşusun. Hala ve tapınaklar var bunların böylece. Şimdi gelelim inşallah Nevruz'un kökenine. Nevruz. Nevruz Farsça birleşik kelime. Nev yeni demek. Ruz gün demektir. Farsça'da ruzu şef derler. Ruzu şef. Günüz gece. Biz de mesela deriz gece gündüz. onlarda da ruzu şef. Günüz gece. Diyorlar. Nevruz da gün anlamına geliyor. Bu da zerdüşte dayanıyor, zerdüşt. Bu zerdüşten e kişi yani felsefeci kendisi. Bu da tabii sadece aklı ile akliyleşir bir alemin dolaşıyor, hayal aleminde dalıyor. Bakıyor ki hayat ısıya bağlı. Yani bir insanın ısısı düştü mü, soğudu mu, ölmüş oluyor kişi böyle. Buradan, buradan ne yapıyor? Bu yoldan hareket, hareketle ateşi kutsallaştırıyor. Ateşi kutsallaştırıyor böylece. Bu zördün önceleri ahuza maza diyen yani bir varlığı inanıyor önce. Tek bir varlık, yaratıcı. İnanıyor buna. Önce. Sonra fikrin değiştirdi, şekil saptı. Hayır ve işte ilahları var diye iki ilahın bu alemi yönettiğini andı. Bir de hayır ilahı işte ilahı derdi. İkinin andı böylece. Ve buna göre felsebeci, evham hayaline göre, bu hayaline göre hayır ilahı nur. Nur ona göre adı hürmüz. Hürmüz adı. Bunun için Meclisiler bu iş çok kullanıldı takalar. Hürmüz diye. Hürmüz ismini. Hatta ben çok da komşum vardı Hürmüz diye. Hürmüz diye ben Komşum vardı böyle. Onlara göre bir kimse Hürmüz adı takıldı mı artık ona hiç karşı gelinmez muhtemelen. Ne yapsa serbest oluyor. Hürmüz diye olan kişiler işte onlara göre böyle. Bir de şey ilahı ona da Ehriman diyorlar. Ehriman şer ilahı. ...o da kıranlık, zulümat diyorlar bunlar bana. Yine bunların... düştüğün görüşüne göre... E, ...meccüsünün kaynağı bu şimdi Bunlara göre... ...bu ikiyle... ...aralarında sürekli savaşıyorlar. Bak şimdi. Savaşıyorlar böylece. Halbuki... ...şu alemde... ...şu alemde... ...ufak bir denge... ...kayması olsun... ...evren yokluğu gider muhtemelen görece. Ufak bir denge kayması olsun görece. Çok hassas dengede kurulmuş bu alem kurulmuş. Dünya-gün bağlantı, mesafe, çekim gücü... ...yızlar arasındaki bütün bunlar çekim güçleri... ...çok hassas bir dengede de kurulmuş bunlara Ufak bir bu dengede oyun... Yani taşların yer değişmesi, hafif bir hareket, yıldızların hafif sapmalar, dengelerinden evren gitti mutlaka şey böyle. Evren gider hemen böyle, kıyamet koparına böylece. Fakat bunlara göre tabi sapıklığın mantığı olmaz ki, sapıklık ya. Bakınız, iki ilah var diyorlar böyle. Biri hayır ilah diyorlar. Hep bunun hayır geliyor. Kimiş ki adı hurmuzmuş, durumun durumdan yaratılmış ya mı, böylece. Öbürü de şer ilahiymiş. Adı ehriman. Zulüme karanlık. İkisi ilah onlara göre süt gübüne savaşıyorlar. evreni yani paraşamıyorlar. Senin benim. Halbuki haşa böyle bir şey olsa. Mesela biri dedim ki Güneşi hakim oldu. Alı güneşi başka yere götürür. Eğer güneş biraz uzaklaştı dünyamızdan hayat bitti dünyada. Dünya buzla buz hale gelen böyle. Bir teçhizanlık kalmaz böyle. Şimdi onlara göre hürümüz galip gelince, savaşı kazanınca yer üzerinde oluyormuş, bol dur bereker, şunlar bunlar oluyormuş ve onlara göre iyilikler oluyormuş. Onlara göre ehrimak savaşı kazanınca yer şer oluyormuş, felaket oluyormuş onlara göre böylece. Şimdi bunlar hayır ilahın nur, yani ışık. Nur ışık anlamına gelir. Işık olduğu için ne yapmışlar bunlar bir defa? Ateşi de kutsallaştırmışlar ve ateş, döner ki ateş de hürümüzün simgesi demişler. Onun simgesi ateş. Yani ateş de onlara göre kutsal. Kutsal, ateş de onlara göre. Bunun için Ateş Gede derler. Ateş Gede. Tapınaklara böyle. Mevlusların tapınaklarında Ateş Gede denen tapınakları vardır. Ateş yanan bir yer anlamına geliyor. Büyük tapınak. tam Ortasında, üzeri açık bari şeklinde ateş yanan burada böyle. Bunların da yani bunlara göre rahipleri var. Rahipler burada görevli. İsteyen Kürümüze, yani hay ilahına isteyen ormana gider. Oradan odun keser getirir ateş kediyi odun getirir. Nasıl odun getirir ama? En düzgün odunu getirir. Öyle yamur getirmez getirmez. Bundan sonra adı getirir. Bu odunlar yıkanır. Onlara yamur. Güneşle kurtuluyor odunlar. Olmazsa ne yapar? Rahipler el sürmez odunlara, ellere günah var derken eldiven giyip bu odunu ateşe atarlar. yanlara yanlar. Hatta bunların en bir ateş gedileri vardı. Astor şehrinde. Peygamberimizin doğduğu gece o ateş birden beri söndü. Bin yıldan beri hiç sönmeyen ateş. Bin yıldan beri. Gece gündüz Nebeci başında odun atlığı içerisinde böyle. Bin yıldan beri hiç sönmeyen ateş. Peygamber Aleyhisselam'ın doğduğu anda birdenbire söndü ve soğudu. Yani korkmadı kalmadan böyle. Söndü ve kur, birden birdenbire böyle. Yine aynı gece Medain şehri o zaman İran başşeriydi. Veda'yın Kisra derler İran hükümdarına. Kisra'nın sarayındaki sarayı sarsıldı. Deprem gibi oldu. Tek sarayı sarsıldı. Onun tarafı kulesi yıkıldı bunlar. Yine Mecusçilere göre de bir göl vardır Sabe Gölü diye. O gölü bunlara göre kutsal. Nasıl dala göre Gansşehir kutsalsa bunlara göre de Sabe Gölü kutsaldı. O suyu içenler şifa bulur onlara göre. Onu için ilk aranlar arınır, sağlığına kavuşur onlara göre. Peygamber Aleyhisselam doğduğu, gece doğduğu anda o bir suyu çekilip kurdu bir anda kurudu ondan anda öylece. Bu devlet ne zaman başladı Nemruz? İran halkı ilk çağlarda devlet kuramamışlardı. Kabile, aşiret şeklinde boylar şeklinde yaşıyordu, göçebe yaşıyordu, dağınık şekilde. Devlet yoktu orada. İlk olarak Cemşid denen bir Cemşid denen bir kimse bu bir kabile reisiymiş bu. Bu ne yapıyor? Bütün kabileyi birleştiriyor. Yani silahlı olarak, güçlü olarak böyle kabile tekrar, tekrar bunları emrin altına alıyor, egemenin altına alıyor. İlk olarak İran'da devlet kuran bu tarihte. Gemşe kişi böyle. Bu devlet-i sonra bir saray yaptırdı, taht yaptırdı, tahta çıktığı gün, o günün onların takvime göre Ferverday'ın birinci günü çıkmış. Ferverday'ı o takvime göre birinci günü. Bu da Roma takvime göre 21 Mart'a geliyor. Bugün tahta çıkmış. O günü Bayramı'na ilan ediyor bu. Yani Nevruz, yeni gün. O ilan ediyor. İşte binlerce yıldan beri devamlı bu Nevruz denen gün Cemşir'de koyduğu, Mecusir'de koyduğu kural hala devam ediyor muhtemelen yazık ki Mecusilik en sapık, en çirkin, ahlatsız bir grup muhtemelen Mecusilik böylece. Hala var ama. İradı da hala var böyle. Hindistan'da hala var böyle. Hala devam ediyor bunlar. Mecusilik. Ateş gedeleri, ateşhaneleri var bunların da böyle. Hala devam ediyor. Mecusilik'te bir anne oğlu ile evleniyor. Bakın muhtemelen. Hiçbir dine değil de hiçbir dinsizliğe bile sığmayan bir şey böyle. Yani insana da bağdaşmayan bir şey. Onlara göre din meclisiyeli. Onlara göre ne yapıyor? Bir anne kendi oğlu ile evleniyor. Bir baba kendi kızıyla evleniyor. Tabii karı, karı evleniyorlar kardeşlerimiz. Merus'a göre. Bir toplum millet neye tapınıyorsa onların bayramı da öyle başlar. Her toplum. Mesela Hatifamarasya'nın kavmi, Nebud kavmi ondan tapındığı heykelleri vardı. Heykellerle bulunduğu bir mabedleri vardı. Onların da yılda bir bayramları vardı Nebud kavminde. Onlar Bayram sabah Ekenden Yemek, tatlı pişirip putaneye gelirlerdi. Heykeller, insan heykeli önüne yemeyi koyarlardı. Orada bundan bahremin başardı. Sonra gider, şey dışında elinler kendine böyle şey. yine putaneye gelirlerdi. Yemek alırdı orada. Demek ki bir topun, milletin inancı neyse onun bahremini orada başlar. Mesela İslam'da iki bahremin var İslam'da Namazda, camide baş, namazda başlar bayram namazı. iki namazda, iki bayramda sabahtan namazıyla başlıyor. E, eğer bir toplum, bir puta, heykele tapınıyorsa onların bayramı orada başlar. Adına tören derlerine, ayin derlerine de Ama bir millet heykellere tapınıyorsa onun bayramı orada başlar. Orada başlar. Mecusiler de ateşe tapındığı için bunların bayramı da ateşle başlıyor. Hatta yakın zamana kadar muhteremler yani köylerin çoğunda e, kasabaların kendi madeninin çoğunda ateş yakarlardı böyle kadınlar şılıklar az atarlar üzerine yakarlar. Ateş yakarlardı. Yani mevcud şeyler ateş tapındığı için Ondan Bayramı ateşle başlar böyle. Ateş yakalar, Üzerine attıkları etrafından dolaşırlar, halay şekerler, dans ederler, kendilerini eperler, bunların gibi bir tap tapınma oluyorlar için benzer. Tabi zikretmezler ya Allah-u Teala'yı. Dans ederler, eğlencelerler, halay çekerler. Ama mutlaka ateş yakmanın şart. Melisilik muhtemel. Melisilik. Ateş pereşlik, ateş tapınma böyle şey. Yani en aşağı bir toplum, en pis bir toplum benzer. En pis toplum, anne oğlunla evleniyor, baba kızıyla evleniyor. Anne mesela, kadın mesela, oğluna bakıyor, oğlu girişince bakıyor, oğlu çok yakışıklı, güzel böylece, ben bunu başka vermem diyor, ben Yani Bu kadar aşağılık, böyle. Yani hayvansal bir yaşam hayat, toplum. Şimdi günümüzde muhteremler, bu Nevruza, atarımızdan kalma, bir örf deniyor günümüzde. Atadan kalma kim ısrar etmiş tabii ortada sadece Türkler mi derler. İran'da devlet kurulunca İran doğuya hakim oldu. İran doğuya hakim oldu. Yani sonra batta Roma devleti doğuda da İran'da böyle. O günlerde Çin, Hindistanlar çok zayıftı bunlar. Küçük kabile hayatlarında yaşıyorlar böyle. Dağınık yaşıyorlar bence. İran her taraf hakimdi. Türklerin ana yurdu da Orta Asya olduğu için ve Türkler o dönemde dağınık Türkler de o dönemde yani hakanlar, hanlar derlerdi, boy aşe derlerdi, kabile derlerdi yaşarlardı. O dönemde Türkler de İran'ın kültürü eksil alt Hatta Osmanlıca da Osmanlı sözlüğünün %40'ı Fars'ydı Osmanlı'dan Yüzde %40'ı Fars'tır böylece. Günümüze bile, günümüze bile bugün Türkçe'nin bir yüz doğusu Türkiye'nin Farşı, günümüze muhtemelen. Örnek aldım birkaç şeyimi buraya. Ateş mesela, Ateş. Farşı muhtemeler. Arapçanlar Türkçe odu, Türkçe od bunu böyle. Yunus Emre ödeşçilerde od alevi parlayınca diyor Yunus Emre bak. Yunus Emre öyle yazıyor bunu Od alevi parlayınca başa beyin kanayınca diyor Yunus Emre bak. Od alevi. Türkçe od Arapçanlar farsça ateş ateş farsça onu kullanıyoruz böyle farsça kelim bakın abdest abdest Arapçası vudu, wudu Türkçe yoktur şişe ab ve dest farsça birleşik kelime ab su demektir farsça su ab hayat hayat suyu denir mesela pencap Hindistan pencap Penç beş demektir. Beş su anlamına geliyor. Beş ayrıcı beş kolluğu için böyle. Penç yap. Yegdü se penç. Gelir. Hatta Kürtçenin de yüzde beş yetmişi farsça muhteremler. Yani Kürtçenin de yüzde yetmişi farsça böyle. Mesela sehpa. Se üç demektir. Ayak demektir. Üç ayak. Eskiden idam edilen kimseler üç ayaklı sehpa kurularmış. O asrılar bu şekilde. Oradan kalmalı bu. Biz günümüzde sefadür dört ayakta ya sefadür günümüzde mesela. Aslında bu carpa. Car dört demektir aslında. Sadece. Abdest. Ab su demektir. Dest el demektir. El suyu anlamına geliyor. Harika'sı budu. Türkçe'ye bu karşı taraf kullanılıyor. Namaz. Harika'sı salat. Farsçası aslında namaz diyor farstan oldular. Ezane, bak ezane farş mı oldular? Ne değil ezane? Ezza ilaç demektir. Ezza ilaç. Hani ev demektir İlaç Hiçbir zaman ne geliyor? Ezane. Pirinç farş mı oldular? Pirinç. Genelde P C olanların hepsi farş emrine oldular. P C olan böyle harnup diyor harnup benim harnup. Bunun tüşe keşibonuzu bu aslında. Tüşe keşibonuzu farçısı harnup. Birimiz meselen harnup reçel harnup efendi bir şey pekmez ediyor herhaldece. Bu farça harnup tüşe bunu keşibonuzu böyle. Hasta. Bu da farça. Yani keyifsiz rast anlamına geliyor böyle. Hastane. Hasta evi. Farsça kullanılmaktan böyle böyle. Yani Türkçe'mizde daha çok böyle çok ama Farsça kullanılıyor böyle. Türkçe'mizde hala günümüzde böyle kullanılıyor. Demek ki Osmanlılar döneminde en az yüzde kırkı Farsça'ydı. Hele Osmanlılar önceki Orta Sıyaş'tan arasında Farsça'nın sürü dilleri çok yaygın muhtemelen. Yani Farsça, İran'ın dili bir yaygın olduğu gibi yani inancı da yayıldı, kültürü yaygındı ahlakı az Ahlaksızlığı yaygındı. Bu işin doğrudur, gerçektir. Eski Türkler de atlamışlar. Atlamışlar. Ama İran'ın Kürt'ü etkisiyle kalarak tutmuşlar. Aynı şekilde Kürt kardeşlerimiz de onlar da mesela bugün bunu çok bilinçiyorlar benim için bunu. Halbuki onlar da İran'ın tesliyle kalmışlar onlar. Demek ki Nöhmud atadan gelen bir bayram değil mi? Yavuz böyle. Bölüksü ile dayanan kökeni fars şey olan bir kelimedir. Sabıklıdır, ateş peresidir, ateşe tapırmaktır. Bakıyoruz muhtemelen günümüzde ne yazık ki Hristiyan bayramları da Bölüksü bayramı gibi Ramazan, Kurban bayramı bile geçiyor bunlar böyle. Noel yortusu, Paskal yortusu gibi bunlar böyle, yılbaşıları Türkiye'de artık böyle tam yerleşik kökleşti. Hristiyanlık kültürü. Hristiyan Hristiyanın bu uydurma adeti. Aslında Hristiyan değilce bunun Noel Baba'nın da böyle. Sonra çıkma bunlar ortalığa. Çıkma bunlar. Bunun gibi Nevruz'da, Nevruz'da, Nevruz, nevruz, nevruz yaklaşımı her yıl Türkiye'de evrenden polis önlemler alır. Şu onlar olur, bunlar olur, aman kan dökülmesin, şu olmasın, bu olmasın. Şunlar bunlar. bunlar. Ne oluyor? Ateşe tapırma muhteremde. Peki bunun günahı ne acaba? Yani bir insan Nevruz günü kendi ateş yaksın ve yakmasın. Bir Müslüman Nevruz günü ateşin üzerini alttansa etrafında dolaşırsa, alay çekerse bunun günahı ne acaba muhteremler? Mülte Fık kitabı vardır Mülteka diye. Bunun şiiri vardır Arapça dağma diye. Bunda Mürted babında, dinden dönme çıkma babında elfaz Küfür diye bir, bir bölüm var. elfaz Küfür. Elfaz, lefiz söz anlamına gelir böyle. Yani bazı sözlere fiille dine çıkma diye bir büyük bir, bir, bir bölüm var. Mülteka'nın şerinde. Bunda şöyle diyor. Nevz hakkında büyük fırı bir hurucihı ilan hiyruzun mecusiye. Büyük fırı kişi kafir olur, Küfrüne hükmedilir, kafir olur. Bir hurucihı çıkması ile ilâ hiyruzun mecusiye. Meclüslerin nevzine çıkan kişi, çıkan kişi Allah korusun o kişilerin küfure hükmedilir, yani kafir edilir, Dine olur. Dinle çıkarmışa bak. İmanın tazinmesi. Dikân tarihsı gerekiyor. Bir insan Nevruz diye ateşe gider, atlar, yanına gider, onlara karışırsa ve muvaffakatü meâhüm fîma yef'alûnehû ve mevruçlarının yaptığını aynı onlarda muvaffak eder, onları ki yapma kalkışırsa yani ateş etrafını döner, üzerine atlar, hala çekerse fî yevmi o yaparsa, Allah korusun, büyük fölü geliyor, yine çıkar, kâhre olur bak İslam halis olması gibi İslam'ın böylece. Biraz Nevruzan karışsa, Noel'den karışsa, Pasya'dan karışsa, ate karışsa, ate karışsa İslam karıştı gider muhtemelenler. İslam'a bir şey karıştırmaması için İslam'ın Allah emrettiği gibi kalması işecek. Bakınız Allah'ın koyduğu kurallar var. Mı? Ne bunlar? Mesela bakınız Ramazan bayramı günü oruçlamak haram oluyor. Ramazan bayramını günü oruçlamak haram oluyor. Haram. Oruç ibadet. Ama haram oluyor. Neden? Ta ki Ramazan karışmasın. Ramazan'ın başlığını belli olsun. Kişi bayramı tutar, öncü tutar, sonra Yine Ramazan'ı karşılamakta mekruh Ramazan'ı karşılamak böyle. Bir insan Ramazan'a bir iki yön kala, Ramazan'ı karşılamak amacıyla uçtarsa, bu da mekruh. Çirkin oluyor böyle. Allah buna razı olmuyor. Ama. Neden? Ramazan karışmış oktan böyle. Yani İslam'ı korumak gerekiyor böyle. İslam'ı korumak gerekiyor. Buna bir şey karıştırmamak gerekiyor böyle. Bunun için Demek ki Müslüman ne yapacak? Peygamber Aleyhisselam Şah Medine'ye geldiği zamanlar Mekke halkının varmada işi yok yoktu Mekke Mekke Mükemmel'de orada. Onların hac ile ilgili görev olduğu için o günkü usullerine kurallarına göre dış geldiği için onlarla ondan meşguldüler. Medine halkı iki varmam vardı Medine halkının böyle. Demek oraya gelince onlara buyurdu Allah size iki barem ile bunun yerine Ramazan kurumun verdi, onları yasak kurum buyuruyor, kaldırır böyle Yani adet değil de barem yapılamaz. Bunu kaldı Aleyhisselam adet yeri. İslam'ın özü karış, sulanmasın. Sulandırır İslam böyle? Özü kalsın derden İslam'ın. Demek ki bir kimse, Allah korusun, mecliscilerin bu Nevruz'una ateş yanan yere böyle, ateş yanana giderse onlar gibi altlar etan dönerse, halay çekerse Allah korusun, dinden çıkıyor muhtemelenler. Peki, yapmasa ne olacak? Elhamdülillah tevbe Açık tevbe kapısı muhtemelenler. Tevbe açık böylece. Tevbe der. pişman olur. Evliyse de dükkanı tazelemesi gerekiyor. tecrid yapması gerekiyor böyle. Çünkü bir Müslüman, Allah korusun, dinden çıkan bir hareket yaparsa, ya bir, bir söz söylerse mesela bir farzı inkarırsa bir haramı inkarırsa örneğin faiz haram canım bu zamanda haram olur mu derse Allah korusun dine çıkamıyor muhtemelen bu zamanı var mı yok değil mi? Din Allah'ın dili, gün Allah'ın günü zaman Allah'ın zamanı muhtemelen yani ne var bu zamanda? Ölüm yok ortadan kaldırılmış öyle? Hayat ne değişmiş ki böyle böyle. Hastalık mı ortadan kaldırılmış. Bu kadar bilim, teknoloji, bu kadar laboratuvar, çalışıyorlar, haralara araştırma yapıyorlar. Araştırma doktorları. Ama öyle hastalıklar var ki hastalığın bırakmamın tedavisini teşhislik konamıyor bile. Teşhislik konamıyor hastalıklar. Bunun için zaman diye bir şey yoktur. Ve bu ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'de, Ebu Davut Tabaranay'da Mensebi kavmin föhü minhüm. Bir kimse hangi topluma benzerse o da onlardandır. Yani onlarla birlikte kabrinden kalkıp maaşlara gidecektir buyuruyor Muhtemelen. Yani Müslümanlar mesela bazı kimseler işte Paris modası, Hristiyan'ın modası olmayacak Muhtemelen böyle. Tam Tamam istene giyersin. İsa uygun olma şekilde ama işte Hırslanlar giyiyordu ya. Onlara benzemek için giymeyecek ama. Yani i̇badette bile onlara benzemek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye i Mürreğe geldiği zamanlar Baramayin'de oruçlardı 10. günü Peygamber. 10. günde Baramayin'i tutardı. Oruçlardı. Ne ki Ya Allah Orada Yahudiler Orada Medine'de onlar oruçları 10. güne oruçluyorlar. Buyruğan İslam hazretleri, "Eğer sene sağ olursam, sağ olursam tek 10 günlük olurum böyle." Ya 9'un 10, 10 günlük olurum der. Ama sağ olmadı, başka mı Demek ki bakın oruç böyle o gün yağda tuttuğun tutmamak gerekiyor. Yine İstanbul'da güneş doğarken namaz kılmak mefruh oluyor. Zaten gün Batarken meşhur oluyor. Tahrim mi? Haram olur yani böyle. Neden? Çünkü Budistler güneşte taparlar. Mutlaka. Budistler böyle. Budistler güneş doğarken tam güneş doğarken onlar çıkarlar dışı çık meydan çıkarlar. İşte artık yatar kalkar, secdeler, şu yaparlar duvarlar hakkıları ince bağırıp çağırırlar. Böyle tapınlığa bakmıyor. Onlara benzememek için İslam'da güneş doğarken namaz kılınmıyor. Hatta güneş doğarken değil de böyle doğacak, aradan 45'te geçmesi gerekiyor. Güneşken tam güneş doğmuş, doğmuş olacak. Bak, namaz bile kılınmıyor böylece böyle. Demek ki İslam'ın nedir? İslam dışı olan toplumlara benzemektir. Sahabe ekrandan hadis sermane farisi vardır. Faris farslı. anlam İran'da kendisi farslıdır. Bunun babası İran'da saygın, zengin bir kişiymiş babası. Hadis Selman gidiyor gelince tutuyor elinden. Gel sen diyor, ilhamıza götürelim. Götüreyim seni. Çocuk da bilmiyor. Gidiyorlar. Ateş geliyor, Ateş gede diyor tabak onları. Ateş gede. Oraya sokuyor. Orta ateş yanıyor. Vala vala yanıyor böyle. Odun atır böyle. Diyor ki Selman diyor, Etrafının sefer yedi sefer, etrafını yedi sefer dolaşı. Çocuk yedi yaşında, neden baba? E işte bu bizim ilahımız. Yani hürümüzün şimdisi bu, bizim bu. Eğer sen buna dünyaya tapınırsan, bu sene artık yakmaz seni bu. Baba diyor, sen kaç yıldan beri buna tapınıyorsun? İşte 70 yılına tapınıyorum. Baba diyor, so bakken parmağı yakacağım parmağı, so ateş ediyor, yakar tabii. Baba be diyor, 70 yıl bunun tapıncının halde dünyada yakıyor bu diyor. Arati unutur seni bu diyor böyle. Tapınmıyor. Babası bunu dövmeye kalkıyor, hapselmeye kalkıyor. Kaçtı oradan muhtemelen, oradan kaçtı. Şam'a gitti, oraya gitti, buraya giderken böyle, Medine'ye giderken bunu Tuzak kurulur böyle. Esri satar kendisine böylece. Medine'de Yahudi bunu satılmış Köye derken böyle. Kendisi güçlü kuvvet iriymiş de. Fakat Şam'da öğrenmişti bu. Arzahan peygamberi yakın diye, aramete belirir diye böylece. Rumalı bir yere gelecek duymuştu bunu. Yine o zaman duyduğuna göre Arzahan peygamberi sadaka zekat almayacak hediye edecek ama diye. Bu Hazreti Selman kurma ağacının üzerine çıkmış. Onlara bu diyor. Artık işte göreğini yaparken bunun sahibi olan Efendisi olan Yadi oturmuş ağacın altında. Başı bir geliyor koşarak. Diyor ki alttaki otoran diye duydur mu diyor. Mekke'den diyor Muhammed diye biri gelmiş Peygamberi e davet ediyormuş. Selman duyunca Muhammed ismini Mekke'den duyunca Bayılıyor, yeri dışı muhtemelen ağaçtan böyle. Ağışık olmuş böylece. Tabii şöyle, kim bakıyonun? Bırakmış, atmış kalbilece. Kendine gelince, oradan kalkıyor. Buna efendisi o günkü rızık olarak bir avuç hurma vermiş. Ekmekle yok böyle. onu neyce böyle? Alıyor bu hurmaları şimdi. Peygamberimizin Suriye geldiği yeri soruyor. Medine halkına. Nereye geliyor, mekene gelen Muhammed neye geldi? Diyorlar ki Ebu Eyüp'ün evine geliyorlar. Halil zeyt, Zeyd. Eusul evine geliyorlar. Böyle. Hemen oraya gitti. Dedi ki, ya Muhammed dedi, bunlara benden sadaka kurmaları. Kapı bunları. Benim ki, Ya Selman bize sadaka dikkat haram kıldı Mevlam. Kabul demeyiz bunlar Sonra ertesi gün yine geldi. Yine o günkü hurbasını getirdi. Şey ağzım bir, iki avuç, bir avuç. Hurma getirdi geldi. O kadar günlük rızkı. Yarısı bunlar bir hediye yapın, kabul eder misin? Hediye kabul eder buyurdu muhtemelen böylece. Öyle buyurdu. Sonra dedi ki, yarısı bende de iman çarptı da, da o da kendimi şöyle getirdi. Yarısı ya Allah, ben dedi, filanın kölesiyim ama. Ya, kölesiyim. ya Resulallah, Ya Allah. Çocukluğumdan beri aşkına yanıyorum ya Resulallah. Hayat tek amacın sana kavuşmaktı ya Allah. Sana kavuştum elhamdülillah. İman ettim. Sana ümmet oldum. Sahibi oldum ya Allah. Ama köleyim. Köleyim. Bağlıyım. Bağlantılıyım. Efendim yahudu, sahibim yahudu ya Resulallah. Ondan kurtulsam da ya Resulallah senin yanında kalsam böylece. Tabi Resulullah'ın yanında onu yaşayanlar bilir muhteremler. Bir Södör Arapça vardır. Benle yüzük, lem yarif diye. Tatmayan bilmez derler. Tatmayan bilmez böyle şey. Hatta bir evliyanın bile yanında kalmanın bir lezzeti vardır, tadı vardır, huzuru vardır. Ki şu anda bir Allah hatırlı, her şey unutur. Evliyanın bile sohbeti böyle. Hele bir sahibi olsun, sahibi olsun, evlerine yüz bin katı fazladır sahabeler. Bir insan bir sahabenin yanında muamma şaralı olacak. Düşünün ki peygamber, hem de Hatem-i veya son peygamber, Habibullah. yaptı. Onun yanına gelenler, onu görenler kendini geçiyor. Öyle olmasaydı, Mekke müşrikleri. Sürekli şarap içen tüketenler, yani katli alkol bağımlıları, her şarap işi olar, küplerle testilerle kendini yapıyor ağır şarap içenler böyle, kuyu alkol bağımlısı, fuhuş düna edenler, kuma oynayanlar, hayvan işini yiyenler, hayvanın kanını içenler, öskürü dölye toprağı gömendenler böyle, böyle. böyle. canavurdu insanlar, vahşi insanlar böylece. Bunlar pekamız yanında bir defa kirmizi getirince. İman edince peygamberimize sabi makam revidi muhterem. Peygamber Allahü Teala onu malavi has, malavi ustap falan diyecek. Bunları baştan başta değiştiriyor değişir bunlar. Mesela günümüzde biz sigara bağımlısı sigayı bırakamıyoruz teremler. Oraşıyor bu kadar böyle, çıldırıyor oraşıyor, bırakamıyor böyle şey. Alık uyuştuğunu bırakamıyor bunlara böyle şey. Ama onlar bir anda bir anda bir anda böyle bırakıyor. Eğer peygamberimizin yanında bir haz olmasaydı, ruhsal bir hal olmasaydı o Mekke müşrikleri İslam'da kalamadı. Bahsetti. Yani bir andaki İslam'a gelirse bir oradan çıktıktan sonra gene putra döner, eski yine dönerler bunlar böyle şey. Hatta İslam'a girdiği için o kadar bunlara baskı yapıldı, işkence yapıldı bunlara. Zulüm edildi, öldürüldü bunlar böyle. Kumları gömüldü bunlar çırp çırp olarak. Bunlar sabede bilirler bunlar zaten. Ve İslam bir şey Allah'ın o derler. Hatta biz Selman da bu şekilde olmuş. Ya ile ah çekiyor şimdi. Halbuki ah. hür olanlar, köle olmayanlar, Medine halkı, emekleyen muhacirler peygamberin etrafında oturuyorlar böylece. Allah'ın Resulü sabit ediyor. Melekler de hayran hoteymle arşa ile hayran oraya böylece. Ruhlar cöm Allah diye almış ruhlar böylece. Böyle tat feyiz böylece. Ama sermada fazla kalamıyor böyle. O kopacak. Ah ya Allah, köleyim ne yapayım? Ee, bu dedi ki kölenle sahibine kitabet yap. Kitabet. Neydi kitabet? Bir köle der ki sahibine beni bana satar mısın? Sahibine. Bunu ödeyecek, taksit edecek, çalışacak ödeyecek bu şekilde. Tabi mesela değeri 16'nsa altın ister bundan. Buna kitabe deniyordu böylece. Tabi bunu sahibi isterse. Selamhan geldi ki sahibine ne o de, beni de kitabede kesermiş demeli kitabı, böyle kitabı Şöyle baktı. Tabi çok değerli bundan bir altın istedi bundan. O kadar para istedi bundan. Şey. bundan. Peygamber'e geldi. Ya Resulallah Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim razı oldu. kitabe kesti ama bu kadar ben altın istiyor benden. Eshabına, kimin altına varsa geldiğini koyun bak ben buraya. Kim varsa buraya, bunu kurtaralım, güllükten kurtaralım bunu yani böylece. O zaman dönemden bir kıtır denem böyle, Allah öyle dilemiş onlara. Kim yüz, şey, ufak bir şey verdi, şunu bunu derken böylece, az toplamda böyle altın yanı, o küreyi tutmuyor. Ağırlığı tutmuyor böylece. Selaman baktı, buna az yarısıyla Allah. Selaman diyor, sen bunu kıtır bakalım sahibine. Gördün bakıp ikraz bunlara. gitti saydırttı bunları daha ağır bile gelmiştir onlarda kurtuldu elhamdülillah muhteremler Allah'ın razı olsun muhterem aziz camet